Gizel Rozental ile haftanın karikatürleri. Merhabalar Güzel Günaydın. Mer Merhaba Günaydın. Günaydın. günaydın. Geçmiş olsun Türkiye Geçmiş diyorum. Geçmiş olsun hepimize. Evet, evet çok evet. vahim bir durumla karşı karşıyayız. Biraz önce izin verirsen öncelikle özdeşim biraz önce ki. aramızda paylaştığı bilgiyi bir kez daha dinleyicilere de aktarmasını şey yapabilir miyiz? Evet tabii, Guardian, tabii. Guardian gazetesi Suriye'deki ölü sayısını açıkladı. 230 kişiyi bulmuş. Sadece bu Suriye'den gelen e, ölüm haberleri. Türkiye'de henüz bu kadar yüksek bir sayı yok. 76 olarak açıklanıyor. Ama şimdi T24'te genel uluslararası haberleri değerlemişler. E, tahmin ettiğimizden çok daha geniş bir bölgeyi kapsıyor bu deprem. Türkiye'de 11 ilde hissedildi deniyordu. Fakat deprem Suriye başta olmak üzere Mısır, Lübnan, Kuzey Kıbrıs bunu zaten azal vermiştik. Güney Kıbrıs ve Irak'ta da hissedilmiş yani çok geniş bir coğrafyada hissedilmiş. Suriye'de ise Halep, Hama ve Laskiye'de en az 230 kişinin öldüğü haberi var. Washington Post'ta Beyaz beyaz Baretlilerden bir kaynak konuşmuş. Bölgedeki bombalamalar nedeniyle tabi Suriye bir de bir savaş bölgesi altyapı olmadığı bombalamalar sebebiyle bunun da depremin oluşturduğu riski artırdığını e, vurgulamış. Hemen bunlara Türkiye'de de hava koşullarını tabii eklemek lazım. Kar altında olan e, bölgeler var. Adana'da sağanak yağmur var. Bu da kurtarma çalışmalarını son derece olumsuz etkiliyor. Evet bunları takip etmeye maalesef içimiz kanayarak da olsa devam edeceğiz şüphesiz. E, bu durumda karikatürleri de Bundan yönelik Vallahi, olarak ele almamız Evet, yani. Evet, yani aslında kardı bir sabaha uyanmayı beklerken ben size e, hava durumlarından falan söz etmeyi planlamıştım. E, Karikatürler tabi tabii ama e, yeni bir dejavü ile diyeceğim kalktık. Ne diyeyim yani e, ben deprem nedeniyle hayatlarını yitiren e, deprenlere rahmet diliyorum. Ve dualarımızı duyuyorum, desteklerimizi artık enkaz altında kalanlar için düşünüyorum. E, edelim. Geçmiş olsun evet, Türkiye. O, evet. Onlar için de hem sosyal medyada hem işte enkaz altında olanların paylaşımları mesela görülebiliyor. Çok bir önemli de, evet. Bir de AFAD'ın acil çağrı uygulamasını çok sayıda kişi hatırlatıyor. AFAD da tekrar hatırlatmış. Çünkü şarj meselesi eğer enkaz altındaysanız çok hayati tabi. Bu uygulama cep telefonlarında indirilebilirse Herkes için herkesin edilmesi gereken bir uygulama diye paylaşılıyor. Konumunuzu ya yani enkaz altındayım diye bir tuş var anladığım kadarıyla. Ona basıp işte konumunuzu böylelikle AFAD'a iletmiş oluyorsunuz. Şarjınız bitse dahi o konuma bir şekilde ulaşıyor yetkililer. Evet bir de çarpıcı şey de ben ilave edeyim Ondan sonra karikatürlere geçebiliriz herhalde. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de bir ülkesinin yardım etmeye, her türlü yardım etmeye dost, dost Türk halkına hazır olduğunu söylemiş Reuters'ın haberi açıklaması. Şoke olduk ölümlerden ve yüzlerce kişinin yanılanmasından, Güneydoğusunda Türkiye'nin <gülüyor> depremden ve bütün kurbanların ailelerine şey depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine baş dileklerimi iletiyor. Tüm yaralılara da acil şifalar diliyorum diyor. Bu zor zamanda Türk halkının yanındayız. Türkiye halkının yanındayız. Afiyetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardım sağlamaya hazırız demiş. Kendisi de büyük ölçüde yardıma ihtiyaç duyan savaşta bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak. Evet bunu da söyledim ama Türkiye'nin yani Suriye'nin tabii 230'un üzerinde ölüye çıkmış olması rakamın asıl merkezin merkez üssünün Türkiye olduğu bir yerde Türkiye'de de ölü sayısının kayıp sayısının çok artacağı anlamına da gelebilir diye de bir ufak uyarı vereyim ve lafı daha fazla da uzatmadan sana bırakayım bize. Evet maalesef katılıyorum yani bu e, kayıp sayısı e, daha önceden de gördüğümüz gibi e, bir dedim ya e, giderek artıyor. E, umarız bu, kere, bu, bu, bu kez böyle olmaz. E, ben e, tabii e, programda tamamen bir değişikliğe giderek e, bir e, değerli dostumun e, Muhammed gözün bir albümünden söz etmek istiyorum. E, 2001 yılında yani Ağustos depreminden tam e, iki yıl sonra yayınladığı e, bir albüm bu. Adı da Orada Kimse Var mı? E, deprem karikatürleri tabii e, içeriyor albüm tamamı. Çünkü Muhammed Şen Gözde e, İzmitli, kocaeli bir e, sanatçı e, arkadaşımız, dostunuz Ve e, 17 Ağustos depremini birebir yaşamış olanlardan... O acıyı e, yaşamış olanlardan. Bakın e, albümün ön sözünde, e, daha doğrusu girişinde ne demiş? E, Mante madde sıralamış. Şöyle. Büyük bir uğultu ve sarsılma. Korkuyla karışık derin bir oh çekip yaşama sevinci. Çevremizdeki binaların yerle bir oluşu. Toz, toprak ve bağırışlar. Evler artık yabancı. Soğuk ve gri. Yaşama sevinci ardından sevdiklerimizi, yakınlarımızı merak etmeler, onlara ulaşmaya çalışmak, çaresizliğin getirdiği yılgınlık, kokuşmuşluğa kızgınlık. Çöken binaların altındaki sevdiklerimizden ses alamamalar, ambulans sesleri, helikopterlerle tüp raşı söndürmeye çalışmalar. Kurtulanlara sevinemeden diğerlerini merak etmeler. Orada kimse var mı? Bizi duyuyorsa ses ver. Sessizlik, bekleyiş, umutların bir sonraki güne ertelenmesi, gece açık alanlarda kurulan naylondan, tahtadan yapılmış barınaklara doğru yol almalar. Filmlerde izlediğimiz sahneleri yaşamak, yaşamın gerçekliği ile sanatın gerçekliğinin yer yer ayrışması ya da yer yer örtüşmesi. Sevdiklerimizi gri renklerden ayırdıktan sonra toprağa vermeler. Hızlıca. Ağıt yakamadan, yalnızlıklar, bırakıp gitmek istemeler, gidememeler, acıyı anlatamamalar, daha büyük acılar karşısında eziklik duymalar. Artık herkesin ayrı bir öyküsü var. Cumhurbaşkanlığı halk çeksin, takdiri ilahi, 7.4 yetmedi mi beynimize takılan sözler, dedikollar, cahillikler, Akılların uykuya yattığı, korkunun gözleri yerleştiği bitmek bilmeyen günler, geceler. Her gün ölerek yaşamak yerine yaşama tutamaklarına sarılmak. Sanat, kağıt, kalem. Artçılar, korkular, korkuların üzerine dalga geçerek gitmeler. Umutsuzlukları yaşama sevincine dönüştürmeler. Ölümlerinin arkasından ağıt yakamadan neden olanlara lanet okumalar için çizmeler. Ağır hasarlı binaları hafif hasara çevirmeden hiçbir şey olmamış gibi devam etmeler. Bilimin yine dışlanması ya da yozlaştırmak istemeler. Ve yaşam sürüyor yaşadıklarımızı unutturmamak için. Böyle demiş gerçekten e, okurken de gözlerim yaşardı yine 17 Ağustos 1999 depreminin çizgilerle belgelenmesi kitabının başında, albümünün başında Muhammed Şengöz. Evet, bir çok tane sarsıcı. çok çok sarsıcı, birebir yaşamış bir dostumuz akademisyen kendisi karikatürcü Muhammed Şengöz. Göz. Albüm tabi deprem karikatürleri dolu ruh halini çok güzel ifade ediyor. Hemen kapağındaki karikatürü anlatayım izlerinizle. İki bina var, bir tanesi dimdik ayakta duruyor. Diğeri ise altında zaten resmerli çürük demirler, inşaat demirleri falan var ve yan yatmış, dimdik ayakta durana da yaslanmış. Onun karşısında da iki kişi görüyoruz, bir kadın ve bir çocuk. Kadın ayakta duruyor dimdik, çocuk ise annesine yaslanmış. Aynen bina gibi eğik duruyor. Ne olacak diye. Yani e, ben çok anlamlı buldum bu karikatürü. Belki yeterince ifade edemiyorum şu anda. E, duygularım karma karışık çünkü yeniden bir deja Yani e, hakikaten insan isyan edese geliyor, kızıyor. E, bir şey söyleyemiyorum. Bu arada lütfen evet, yeni haberler büperdin. gelirse şehir derim. Yani araya girelim. Çünkü bu haftaki karikatür programını pek e, gerçekleştiremeyeceğiz gibi görünüyor. Evet, yani bu senin biraz önce e, tasvir ettiğin, anlattığın karikatür gerçekten insanın nefesini kesecek kadar etkileyici. Evet. Ve bir yandan da hayat devam ediyor. Bir başka karikatüründe mesela e, Muhammed Şengöz... Bir demir yığını çizmiş yani Aynen o deprem sonrası gördüğümüz manzara yıkılan o el dönüşen binaların demirleri nasıl böyle dağılıyor e, karma karışık bir şey oluyor yani e, bunu gör, gördük yaşadık zamanında e, zaten Muhammed Şen gözde gördüklerini çizmiş ve hemen onun yanında o demir yığının yanında e, aldığı e, demir e, parçasından. Bir çember yapmış koşturan bir çocuk eğleniyor çünkü hayat devam ediyor bir şekilde hayat devam ediyor evet umutları yitirmemek lazım hayat gerçekten her türlü devam edecek ama ders almak gerekiyor değil mi evet. bugün yaşananlar evet, ha, ne kadar ders alındığını gösteriyor bir anlamda. Asıl sorun o tabii. Hayatın devam etmesi. Ne şekilde de devam etmesi meselesinde? Ana e, mesele evet. orada yani. Evet. evet. Ee, İzlediğinizde bir karikatür daha anlatayım. O da çok anlamlı. Yine Muhammed Şengöz'den bu e, a, albümden. Orada kimse var mı? E, albümünden. E, burada e, tipik böyle bir e, bir bank görüyoruz parkın birinde. E, Muhammed göz gayet yalın çizgisiyle falan işin e, mizah yönünü e, gösteriyor. Mizah hiç ölmez çünkü. Mizah her zaman var olacak. E, şimdi burada bir bankın üstünde bir e, adam e, çömelmiş. Oturuyor ve ellerini de başının üstüne getirmiş böyle tepesine bir şeylerin düşmesinden e, korkar gibi kendini koruyor. Yani hem açık havada hem bakta fakat yine de öyle bir travma yaşamış ki e, başını e, yani göğün başına düşmesinden mi korkuyor nedir e, o şekilde e, duruyor. Bunu da böyle e, resmetmiş karikatüre dönüştürmüş Muhammed e, Şengöz. Evet deprem tatbikatı sırasında yapılması gereken uygulamaları anlatan hani o kısa metinler var ya da evet. talimat var. Onun gibi yani ellerine başının, kollarını başının üzerine koyup oturmuş pozisyonda durmanın işte tipik bir örneği bu. Uyarılardan bir o tip uyarıların örneği fakat açık havada işte o da karikatür mizah tarafı. Evet, Karikatürün acı bir mizah ama çok gerçeklik payı var tabii yani. Tabii tabii tabii. Ee, yine gerçeklik payı olan bir başka karikatür e, Muhammed Şengöz'den e, İzmit'te çizmiş olduğu depremden hemen sonra ve iki yıl sonra yayınladığı albümde. E, bu kez e, bir yuvarlak masanın etrafında bir takım e, yetkileri görmekteyiz. Hepsi böyle takım elbiseli, kravatlı falan oturmuşlar yuvarlak masada bakayım 3-6-8 kişi görüyorum ve masanın ortasındaki bir ev maketine bakıyorlar ev maketi küçük iki katlı belki bir ev bir bahçe çitiyle çevrelenmiş bir dağ ağacı var böyle. onu düşünüyorlar yani böyle mi ev yapsak falan diye herhalde buna bakıyorlar veya bu nedir diye bakıyorlar dışarıda pencerede, pencereden görünen ise bir, bir demir yılını böyle gökdelenler şeyler. Beton binalar. demir yılını. Evet evet. Yani onlar oraya bakmıyorlar. Tabi masanın ortasındaki küçük ev maketine bakıyorlar Bahçeli ki. Bahçeli ev. Evet. Var mıydı öyle bir şey biz zamanlar Ne vardı var Bahçeli dediniz. Bahçeli ev. Pardon. Ben yanlış söylemişim. Evet. Yani onu hatırlamıyorum. Evet yani çok zorlu bir haldeyiz. Tam bambaşka e, konuları konuşmaya ve seçim satıma yine e, iyiden iyiye girmiş olan, eğik düzlemde hızla hareket etmekte olan bir e, Türkiye'de özellikle de işte yapılmakta olan çok e, etkileyici demokratik cumhuriyet konferansından işte sayısız yazarın, sanatçının, akademisyenin, siyasetçi ve düşünürün katılımıyla çok önemli bir platform denemesi vardı. İki gün süren Bakırköy'de onu söyleyecektik ama pek zaman kalmadı yani. Aslında tabii şu anda çok taze sabaha karşı olduğu için yani hepimiz şoktayız, üzüntülüyüz çok üzgünüz fakat bir şekilde Muhammed'in de karikatürlerinde belirttiği gibi hayat bir şekilde sürüyor yani sürecek dolayısıyla de günceli de bence atlamamalıyız Ay, haklısın, tabii. Yani. yani bunları da dinleyicilerimizi de bu gelişmelerden haberdar etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası Evet evet kesinlikle yani depremle ilgili son gelişmeleri belirtirken hazırladığımız bu uzun büyük bir hafta sonuydu uzun bir hafta sonuydu olan gelişmeleri hem dünyadaki hem de Türkiye'deki gelişmeleri de hiç olmazsa 5-10 dakikalık bir özet halinde sonradan verebilmenin senin de dediğin gibi hayatın devam ettiği gerçeği karşısında kesinlikle gerçekleştirmemiz gerekir. Evet. O halde ben e, izin isteyeyim size zaman. Tabii. Bir de yani, hava şartları nedeniyle de eğitime işte ilk vereceğimiz haber de oydu zaten. Yani İstanbul'da ve başka birçok ilde e, sayısız ilde e, eğitime bir ya da iki gün ara verildi okullara. Ee, ve haberin işte val valiler tarafından haberlerin sosyal medya hesabından duyuruldu. Maçların ertelendiği Fenerbahçe Konyaspor maçının ertelendiği ee, evet. ve okul yani Urfa'da, Siirt'te, Adıyaman ve Bitlis'te birer gün tatil verildi. Şimdi Adıyaman mesela bu şeyin merkezlerinden bir tanesi depreminde Bingöl ve Muş'ta iki gün tatil verildiği okulları Ankara'da, Afyon, Karahisar'da, Burdur'da bunları da verecektik. Hatta İstanbul'da motosiklet ve skuter trafiğe çıkma yasağı da bildirilmişti. Hava seferleri de Türk Hava Yolları'nın ve başka hava şirketlerinin seferleri iptal ettiği, yani Türk Hava Yolları'nın yüzlerce seferi, 200 yüz 40'a yakın seferi iptal etti 238. Bunları konuşacaktık ama ancak şimdi böyle kısa bir özel. Ben, ben, ben de bununla bağlantılı bir şey söyleyeyim o zaman. Ee, benim de hazırladığım karikatürlerde mesela New York'la ilgili e, acayip hava durumları e, konulu bazı karikatürlerim vardı. Fas'tan yine aynı şekilde. E, hava durumuyla tuhaf giden hava durumlarıyla ilgili e, ilginç bir karikatürüm vardı. Artık gelecek programda herhalde bunları e, dile getiririz. Zaten çok fazla da değişen bir şey olmuyor maalesef. E, evet. Bu tuhaflıklar bu e, hava durumuyla ilgili e, gariplikler galiba e, sürecek. Hayatımızın bir parçası olacak. Evet yani tabii çok iyi hatırlattın yani söyledim. Şunu da hemen e, özetlerimizde konuşmak olacaktık eğer bu deprem haberini işlemek durumunda kalmasaydık yani şi de mesela muazzam orman yangınları Güney, Güney Amerika ülkesi Şili de e, 23 ölü en son habere göre yani bize dün akşam geçen habere göre 23 ölü ve bine yakın 979 yaralının olduğu muazzam bir orman yangını olduğunu ve birden fazla insanın 1100 kişinin barınaklara sığınmak zorunda kaldığını ve yangınlardan 80'inin devam etmekte olduğunu üçte birinin yani söyleyecektik. Öte yandan da Kuzey Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da da tırnak içinde tarihi soğuklar olduğunu 100 milyon kişinin dondurucu havayla karşı karşıya olduğunu Ol. da e orada şey da ölü oluyor. var. En az de Amerika'da ölü varmış. Evet. Kötü Çocuklarım. hava yüzünden. Çocuklardan yani 310 bine yakın insanın tamamen elektriksiz kaldığını ve perişan olduğunu haberi vardı. E, el, 50 yılın sonu, yani rekoru olarak tarihe geçmiş bir Şubat günü. Ee, evet. Korkunç bir şey. Yani son 50 yılın ee, en e, büyük soğuğu buna karşı New York'ta ilk karı, e, o da yine 50 yılın e, bir rekoru, o da 1 Şubat'ta görmüş. Bu da enteresan. Evet, evet işte tamamen e, yıllardan beri e, sözünü etmeye çalıştığımız iklim krizinin de... E, her şeyin birbiriyle tamamen etkili olduğu sistemin bir bütünüyle krize girmekte olduğunu gösteren pek çok haberde var vardı elimizde tabi. Evet. Bu arada yangın dediniz. Hatay'da da doğalgaz boru hattında yangın çıkmış. O konuda bir haber var mı? Bir gelişme var mı acaba? Ben görmedim onu belki Özdeş evet. yakalanmış olabilir. Ben de, e, görmedim bir bakayım. Evet, o da çok önemli çünkü Hatay'da o civarın en önemli etkileri, etki alanları içinde olan bölgelerinden bir tanesi. Biraz evet. önce uzun boylu konuştuğumuz yani evlerinden kaçıp giden insanlar ve sığınacak yer arayanların bulunduğu hem hava şartlarından hem de büyük bir deprem felaketinden artık rahatlıkla felaket kelimesini de kullanabiliriz. Yani 7-10'da çok büyük ve fay hatları üzerinde işte biraz önce Okan Tüysüzler'de konuştuğumuz gibi yani muazzam sayıda ili 24 ilin doğrudan fay hattı üzerinde olduğunu 10 yıllardan beri uyarılara rağmen bunların tedbirinin alınmadığını gösteren bahim durumlardan da bahsediyoruz. 24 il ne demek? Ve 300 kilometre merkezden, merkezden geniş bir alan evet. merkez üstünden 300 kilometre ötede yıkıntıların bulunduğu bir geniş alanda evet senin de dediğin gibi bir durumdan bahsediyoruz yani. Suriye ve Lübnan dair olmak üzere yani çok çok geniş bir adam. Yani. Ee, sizin bahsettiğiniz paylaşımları gördüm. iki saat kadar önce çeşit listelerde yer almış. 9-8 haberde var mesela. Görüntüsüyle birlikte büyük patlamalar birkaç yerden yanıyor. Ee, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay, Kırıkan, Hopaz köyünde doğalgaz borularının patlamasıyla birlikte büyük bir yangın başladı deniyor. Gerçekten çok büyük bir yangın bu arada bu. <gülüyor> i̇şte de, depremde <gülüyor> en korkulan maalesef depremde en korkulan oluyor. Evet. evet. Yani yani şimdi mesela artık video görüntüleri de çeşitli internet sosyal medyada ya da onun dışında da işte Guardian gibi e, uluslararası medya organlarında da hakikaten e, insana ürperti verecek kadar büyük yıkıntı, tamamen yıkılmış enkaza dönmüş kocaman 4-5 katlı binaların sadece sadece ürperti mi hocam? Yani e, öfke de yok mu? Bakın var, o kat kat var. kat kat görünce o görüntüleri görünce ya bunları bir daha yaşamayacağız demiştik değil mi? Ders alınmıştı sözde. Sözde diyorum yani. Bilmiyorum. O sabah gö o görüntüleri görünce yani şok oldum. Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl olur? Nasıl tekrar tekrar bunlar yaşanır? Evet yani dükkanları. E bu arada BOTAŞ'tan açıklama var. Yani o sosyal medyadaki o görüntü gerçek olmayabilir. E, zaten çok büyük bir patlama yani bunun diğer gazetelerde yer almaması bana biraz tuhaf gelmiş durumda. Ana akım medyada da yok. E, BOTAŞ depremden etkilenen Hatay ve Maraş'ta tedbir amaçlı olarak gaz akışını kestiğini duyurdu. Ham petrol boru hatlarımızda yapılan kontroller sonucu herhangi bir hasar tespit edilmemiştir diyor. Bu petrol boru hatları azalel doğalgazda patlama var denmiş ama herhalde yani oralarda... Ama, ama Guardian'ın haberinde ve videosunda bu net var olarak mı? gösteriliyor. Ha. Hem de çok ürkütücü olduğunu evet. rahatlıkla söyleyebileceğim bir şey bu yani bir bomba patlaması gibi evet. neredeyse nükleer diyebileceğim gösteriyor ve bunu Guardian şeysiz olarak e, ver, check etmeden denetlemeden vermiş olabileceğini düşünmüyorum Guardian gazetesinin şimdi tekrar bakıyorum yani yani depremde e, altyazı olarak da söylemiş petrol bu rahatları e, şey e, gaz bu rahatları Türkiye'de televizyona göre de Türk televizyonuna göre de doğa taşıyan şeyler patladı ve yoğun bir e, hasar var Yo büyük bir yangına da yol açtı diyeyim. görüntüsünü de vermiş Guardian Gazetesi'nin şu anda önümüzde olan şeyi e bu arada Kıbrıs'ta tsunami'ye yol açtı diye şimdi bir haber var Artı gerçekte İtalya'da da bekleniyor diye Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Gazi Mausa kentinde küçük çaplı tsunami meydana gelmiş. Ee, İtalya'da da tsunami uyarısı uyarısı kaldırılmış. İtalya'da yapılan. Ha, evet, evet, o konuda biz arkadaşlarımız da bu yerde tsunami konusunda fazla yaygın bir habere yer vermenin yanlış sonradan yanlış çıkabileceğine de dikkate almak gerekir diye. Evet, fakat ama aslında bütün haberleri süzgeçten geçirmekte yarar var çünkü Kesinlikle. çok, çok tuhaf haberler de yayılıyor. Bu, sosyal medya sayesinde diyeceğim. Tabii. tabii. Evet. O yüzden daha çok evet. gazetelere, muhabirlere güvendiğimiz isimlere yer vermeye çalışıyoruz ama yoksa sosyal medya farklı farklı bir sürü haberi barındırıyor. Evet, evet, bu şekilde bir evet. Ne diyeceğim bilemiyorum ama. Ben de öyle. Geçmiş olsun Türkiye diyorum. Haftaya iyi haberlerle ve güzel karikatürlerle buluşmak dileğiyle diyeyim. Geçmiş, Geçmiş olsun. olsun Türkiye ve Suriye diyelim. Ve Suriye evet. evet. Bu onların da acılarını paylaştığımızı belirtelim tabii ki. Evet çok vahim bir tabaha uyandık. Devam edeceğiz tabii haberlerimize. İznler çok teşekkür ederiz. İznler ederim. Kolaylıklar Görüşmek diliyorum ederim. size. Görüşmek üzere. kalın Görüşmek isterim.